Allah o azamet sahibidir ki rüzgarları gönderir. Rüzgarlar bulutları kaldırır. Sonra o bulutları gökte dilediği gibi yayar ve parça parça dağıtır. Bir de bakarsın ki aralarından yağmur akıp duruyor. Derken onu kullarından dilediklerine ulaştırınca derhal yüzleri güle verir. Halbuki onlar daha önce Allah'ın üzerlerine yağmur indireceğinden tamamen ümitsiz idiler. İşte bak Allah'ın rahmetinin eserlerine. Ölmüş toprağa nasıl hayat veriyor? İşte bunları yapan kim ise ölüleri de o diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Eğer biz onlara sıcak, kavurucu bir rüzgar göndersek, onlar da o yeşillikleri sararmış Kavrulmuş görseler, ondan sonra nankörlük etmeye koyulurlar. Şunu bil ki, sen ne ölülere sesini duyurabilirsin, ne de arkasını dönüp uzaklaşan sağırlara bu daveti işittirebilirsin. Sen körleri de şaşkınlıktan, yanlış yola girmekten kurtaramazsın. Sen ancak ayetlerimize iman etmeye yatkın kimselere çağrını duyurabilirsin. Çünkü onlar, hakka teslim olurlar Allah o kadirdir ki sizi bir zaaftan yaratmakta sonra zaafın ardından bir kuvvet yaratmakta müteakiben kuvvetten sonra bir zaaf ve ihtiyarlık yapmaktadır O dilediğini yaratır her şeyi bilen her şeye kadir olan yalnız odur Kıyamet duruşma saati gelip çattığında suçlu kâfirler yemin ederek Dünyada sadece bir saat kaldıklarını ileri sürerler. Onlar dünyadayken de doğruluktan işte böyle döndürülüyorlardı. Kendilerine ilim ve iman nasip edilenler ise derler ki siz Allah'ın kitabınca ba's dirilme gününe kadar durdunuz. İşte bugün dirilme günüdür. Fakat siz bunu bilmiyordunuz. O gün zalimlere Mazeretleri fayda vermeyeceği gibi, onlardan tarziye vermeleri de istenilmez. Biz gerçekten bu Kur'an'da insanlar için nice meseller getirdik. Eğer sen, onlara karşı istedikleri bir mucizeyi getirmiş olsan dahi, o kafirler siz ancak batıl iddialar peşindesiniz derler. İşte Allah, ilim peşinde olmayan, gerçeği aramayanların kalplerini, Böyle mühürler o halde sabret çünkü Allah'ın vaadi kesindir sakın ona inanmayanlar seni paniğe düşürmesin seni dayanıksız bulmasın ve seni endişelendirmesinler